Gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sunar. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Antalya'da TMOBA bağlı meslek odaları ile birlikte aralarında baro ve tabip odasında bulunduğu 21 meslek kuruluşu Kaş'ta yapılması planlanan havalimanının karşısında olduklarını açıkladı. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Kaş Kalkan Patara Otelciler Birliği, Kaş Sualtı Derneği, Çekül Vakfı Kaş Temsilciliği, Kaş Çevre Platformu ve Kaş Koruma Platformu'ndan oluşan birliktelik adına konuşan Kadriye Hacı Musaoğlu, 25 Şubat'ta Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan iki uzman Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ekiplerinin ilçeye gelmesiyle havalimanından haberdar olduklarını anlattı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, hava limanı için Kaşın Çomucak olarak adlandırılan Elmalı yol ayrımı, Pınarbaşı, Çukurbağ, avullu mahalleleri arasındaki orman arazisinin seçildiğini aktaran Hacı Musaoğlu, bölgenin Kaş'a 10 kilometre uzaklıkta, 650 metre yüksekliğinde olduğunu dile getirdi. Kaş'a yapılacak hava limanının ilçenin sürdürülebilir kültür ve doğa turizminden deniz, kum, güneş üçlüsüne dayanan kitle turizmine dönüştürme girişimi olduğunu savunan Hacı Musaoğlu bölgeyi kitle turizmine çevirme girişimi verimsiz turizm yatırımlarıyla tarım arazilerinin azalmasına neden olacaktır, dedi. Hacı Musağlu şöyle devam etti. Havaalanı için seçilen 6387 dönümlük orman parseli içinde biri direkt pist alanı üzerinde 70 dönüm olmak üzere 4 adet tescilli sit alanı mevcuttur. Felos Antik Kenti'nin hemen yanında yer alan proje alanı Likya orkidelerine koruma alanına da çok yakın bir noktada. Dikye yolu yürüyüş parkurları yine bu hattan geçmekte. Uçakların iniş kalkış koridoru Kaş Dikova özel çevre koruma bölgesi üzerinde kuş uçuşu uzaklığı 8,5 kilometre. Havalana bağlantı yolları ve yapılacak duble yollarla orman ve yeşil alan tahrip olacak, ekolojik denge bozulacaktır. Kurul olarak Kaş sivil toplum örgütlerinin bu süreçte yanında olduklarını açıklayan Küçükarsan, Kaş ve çevresinin doğasına ve tarihine zarar verecek sadece rant yaratan her türlü projeye karşı olduklarını söyledi. Kaş böyle güzel dedi. Kadıköy Kooperatif Girişimi 5. sipariş paketi çalışmalarına devam ediyor. Kadıköy ilçesinde küçük üreticiyle çalışmak ve ekolojik köylü tarımını desteklemek ilkeleriyle örgütlenmeye başlayan Kadıköy Tüketim Kooperatifi Girişimi Yaza Merhaba isimli 5. sipariş paketiyle çalışmalarına devam ediyor. Duyuruyu sizlere aktaralım. Sizler için yine bilge tarım yöntemleriyle üretilen ürünlerden oluşan Yaza Merhaba paketi hazırladık. Yaza Merhaba paketinde Karapürçek Kadın Derneği'nden 330 ml'lik reçel ve marmelat çeşitleri var. Bu pakette Erzincan Akyazı değirmenden aldığımız 1 kilo bulgur var. Bulgur atalık tohumlarla üretilen buğdaydan elde ediliyor ve taş değirmende öğütülüyor. Lif bakımından zengin bir gıda olan bulgur pilav ve çorbalarda kullanılabilir. Tüketim araştırması anketimize gelen yanıtlar göz önünde bulundurularak bu pakete bir de zeytinyağı ekledik. Zeytinyağı Manisa-Göl Marmara bölgesi zeytinlerinden geleneksel soğuk sıkma yöntemiyle üretiliyor. Yaz paketinde 1 kiloda tam buğday unu var. Un 2001 yılından beri Ada pazarı Maksudiye köyünde üretim yapan Cade çiftliğinden geliyor. Tam buğday unu buğdayın doğal yapısında bulunan birçok vitamini, minerali ve lifi dengeli olarak içeriyor. Saydığımız ürünleri Özgür Kazova Kooperatifinin ürettiği kanmaz kumaştan dikilen kooperatif çantasıyla sizlere ulaştıracağız. Bundan sonra bu çantayı kullanın, plastik ambalaj kullanmayın. Dağıtım şenliği Haziran ayı içinde olacak. Tarihini çok yakında sizlerle paylaşacağız diyor Kadıköy Kooperatif Girişimi. Artvin Cerratepe'de daha önce mahkeme tarafından ya Artvin ya Maden denilerek iptal edilen altın madeni projesi için Yeniden hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi raporu bilirkişi heyetinden geçti. Raporda cevherin kapalı kabinli teleferikle taşınması halinde çevreye zararlarının azalacağı ve ara katlı üretim yöntemiyle heyelan riski oluşmayacağı iddia edildi. Cerrah Tepe'de Cengiz Holding tarafından işletilmek istenen altın madeni ÇED olumlu kararı daha önce iptal edilmişti. Şirket yeniden ÇED olumlu kararı almıştı. Bunun üzerine 751 kişi, 61 avukat, 8 Temmuz 2015'te Rize İdare Mahkemesi'nde Türkiye'nin en büyük çevre davasını açtı. Mahkeme bölgede 14 Mart'ta bilirkişi heyetiyle inceleme yaptı. Bilirkişi Keşif raporunda açık galeri madenciliğinden kapalı galeri madenciliğine geçilmesi ve çıkarılması planlanan Cevher'in kapalı taşıma kabine teleferik sistemiyle taşınması halinde çevre zararlarının azalacağı görüşüne yer verildi. ÇED raporunda toplam... 3314 adet ağacın kesileceği görüşlerini değerlendiren bilirkişi heyeti teleferik hattının kurulması ve maden ağzından teleferik hattı arasındaki yolun genişletilmesiyle kesilecek ağaç sayısının raporda belirtilen düzeyde oluşacağını işaret etti. Yıllık 500 bin ton cevher çıkarılacağı öngörülen madencilik faaliyetleri sırasında heyelan riski oluşacağı yönündeki iddiaları değerlendiren bilirkişi heyeti raporda madende ara katlı üretim yöntemi kullanılacağı ve cevherin Alttan alınıp yukarı doğru sürüldüğü sırada meydana gelen boşlukların dolguyla kapatılacağı göz önüne alındığında üretim ile eş zamanlı olarak yapılacak dolgu faaliyeti nedeniyle kayaç hareketliliği ve göçüklerin önleneceği görüşüne yer verdi. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nurneşe Karahan ise Artvin halkının kararı kesindir. Bu yaşamsal bir meseledir. Bilim insanlarının yıllarca verdiği raporlar ve Artvin halkının bildiği gerçekler çöpe atılamaz dedi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesmi. Sadece bugünkü değil